E, yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla İslam'dan hayata ölçüler üzerine konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Evet, e, bizi Allah yarattı Celle ne Celle. demek hocam? Yani bunu nasıl idrak edebiliriz? Ya da hakikaten hayatımızın her anında mesela bir nefes alırken yani havayı, ciğerimizi, ağzımızı, e, damarlarımızı, kılcal damarlarımızı düşünebiliyor muyuz? Yani böyle bir, bir idrak eksikliği de mi var? Yani Allah vardır ki biz varız. E, yani şey idrakinden e, uzaklaştıran bir... Dağılma içinde miyiz? Nasıl da bu işe? Hocam e, benim bir şehirleşme diye isimlendireceğim bunu. Şehirleşme e, örtüsü kapladı imanımızı. Şimdi mesela depremden korkma. Bunun nedeni işte alttan şöyle bir sinyal geliyor ondan işte oluyor. E, i̇şte... Sellere karşı dere yataklarına Bina yaptığımızdan böyle oluyor Dere yataklarına bina yapmasak sel olmazdı İşte ağaç erozyonu önlüyor Bu e, imanın Tabiat üzerindeki e, Projektörlerini Gelişen çağdaş teknoloji Ve sosyalleşme Şehirleşme Mantığı köreltti Köylüler bunlardan korkar oldu Evet Depremin mantığını anladığımızda sanki Allah'ın karşısındaki e, ikinci bir gücü çözdük de depreme karşı e, kendimize illet bulduk gibi oldu. Evet. Sanki... Yani önceki nesiller damar tıkanıklığı diye bir şey bilmiyordu. Kalp krizini önleyemiyorlardı. Biz damarlarımızı doktorlar e, işte tespit ettiler. Anjiyo yapıp damar durumunu tespit ediyoruz. Ecelin karşısında yani Allah'ın bize kudretini gösterdiği şeylerin karşısında sığınaklar bulduk. Buna ben... Bulduğumuzu zannediyorum. Vehmettik tabii. diyoruz. E, e, buna ben şehirleşme bizi öldürdü diyorum ama bina şehirleşmesi anlamında değil evet. yani. Gezi, geçmişi çöle attık Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'ın kudretini Azze ve Celle görmek için Bedevilere deveye bakmıyor musunuz Diyordu evet. Önlerinde deve vardı diye. E Biz deveyi açtık e Sen de koyuna bak evet. Sen de balkondaki e, bir karıncaya bak Bir apartmanın altıncı katında Balkonda karınca Çocuğun düşürdüğü susamı bulmuş Aşağı doğru iniyor <gülüyor> evet. Yani deveye bakmaya gerek yok ki evet. 18 metre yukarı çıkmış Karınca O susamı kim ona sinyal vermiş Çocuk orada susam düşürmüş dün Bugün evet. geliyor onu alıyor Karınca toprağın altındaki Yuvasına götürüyor evet. 20 metre götürüyor toprağın... Yani deveye gerek yok karınca var evet. Karıncaya da gerek yok Dün doğan bebeğin var Bugün evet. nasıl 1 kilo oldu 3 kilo oldu Gidiyor ama İki şey bizim için risk üstadım Teknolojik gelişmeler Bir de insan hakları Humanizm aşırı abartıldı Ben neredeyse evet. ben Ve işte bana verilen haklar Ve benim insan olarak Kur'an-ı Kerim'in mükerrem dediği Bizim insan hakları dediğimiz evet. Onurize Sözleri sanki imana dair esasiyatımızla da Yani bir tür Sen git ben geldim havasına büründü böylece Allah sözü kalpleri de titretmiyor Allah kadirdir muktedirdir sözü de yani elbette ama e, biz de binayı sağlam yaptık haline getiriyor ve neticede e, imani açıdan ürperen kalp sahipleri teknoloji düşmanıymış gibi telakki ediliyor sanki e, sabaha kadar gözleşi akıtan biri ...biraz abartıyor... ...çok korkuyor... ...ölümden korkuyor gibi oluyor... ...insan Allah'ı bildikçe... ...daha çok korkması gerektiği halde... ...Allah'ı bildikçe... ...infakı daha çok artması gerektiği halde... ...adeta bizim şeriat kitaplarına... ...Kur'an tefsirlerine... ...bir tuşla ulaşacak düzeye gelmemiz... ...rehavet getirdi bize... ...tam aksi oldu... Evet. ...yani eskilerin bir ifadesi var ya... İlim esbabı tuyandandır yani ilimle de insan azmaya yaklaşabilir yani bildikçe insan daha kaliteli olmayabiliyor hocam şöyle bir şey şimdi yani e, bir kategorik inkarcılar olabilir ama yani normalde mümin insan ama yani kendisine verilenlerin farkındalık şey mesela güneşi biz yapmadık yani havayı da biz yapmadık değil mi? Yani insan beynini de yani kendi üretmedi, değil mi? Dilini, gözünü, kalbini, ciğerini kendi üretmedi insan. Yani bunları bir var eden kudret var ve normalde bunu mesela herhangi bir işte inanan insana sorsanız bunları Allah var etti diye bilinir. ifade eder. Ama zannediyorum yani Hayatımızı düzenlerken, mesela beynimizin formatını e, atarken, e, bilgisayar diliyle, iletişim diliyle söylersek, yani Allah'tan bağımsız atıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Elimizin hukukuna bakarken, bunu verenin e, bundan beklediğini dikkate almadan yapıyoruz. Yani genelde, yani kendi hayatımızı düzenlerken de, yani sanki bunda Allah'ın hiçbir hakkı yokmuş gibi. Bakıyoruz yani ya benim yani beden ben benim bedenim diyoruz mesela değil mi? Şimdi bu çok son zamanlarda medyada da beden benim bedenim. Kendi bedenimde dilediğim gibi tasarrufta bulunurum. Özellikle de ee, kadınlar için bu çok söyleniyor hı hı. Beden benim bedenim Yani erkek içinde Yani işte alkol kullanırken vesaire Beden benim bedenim değil mi gibi Ama burada hocam şu var Yani Ebu Cehil e, Bir taş yontup ona tapınıyordu Şimdi insan kendini putlaştırıyor Ben deyip Aynada kendine tapınıyor evet. insan. Benim hakkım Bu hak hukuk fazla abartıldı Kulun Allah önünde ne hakkı olacak ki? Sen evet. istediğin zaman ölme, istediğin zaman doğma hakkına sahip değilsin. Ne hakkın olacak? Yani Mustafa Sabri Efendi'nin eski Şeyhülislamlarımızdan rahmetullahiyle çok hoş bir tespiti var. Kaderi anlattığı bir kitap var. Aslında kafes büyük. Yoksa biz bir kafesin içindeyiz diyor. Kafes büyük olduğu için de zannediyoruz geniş mülkümüz var zannediyoruz. Evet yani kafesteki bir daldan öbür dal koydukları dallar uzak diyor giderken çok gittik zannediyoruz diyor ee, esasen biz neyiz ki Allah'ın kudreti önünde kuluz yoktuk evet. var etti gene yok oldu yokluktan başka kaderimiz yok bizim evet. ama bütün bunlar insan kendi kendine kaldığında unutabileceği şeylerdir evet. bunun için zikir zikir meclisi insanın zikretmesi çok değer ama zikir Allah zikir, deyip <gülüyor> Kuru dille slogan Olarak tekrar etmek midir Bin kere üç bin beş bin kere itiraf etmek midir evet. Eğer zikir e, Beraberinde Bir coşku getiriyorsa bu coşkuda infakta, Allah korkusunda Haramlardan kaçınmada Pratik görüyorsa Müthiş bir şey bu Ben o zikri bazen şöyle Yani Türkçe yani Allah'ı Allah Teala ile birlikte olma idraki, Allah'ı unutmama, hayatın hiçbir anında Allah'ı unutmama idraki olarak... Gazali'den bir akıl yapalım, size destek <gülüyor> olmuş olsun bu sözümüze. Şöyle, e, şu anda hangi konunun içinde anlattığını hatırlayamayacağım, epey oldu onu görelim. En büyük zikir şehitliktir diyor. Hmm. Zikir, Allah'ı hatırlamayı şuurlu bir şekilde yaşamaksa diyor... Allah yolunda şehit olandan daha çok Allah'ı hatırlayan olamaz diyor. Müthiş bir şey. Yani evet. en büyük Müthiş. zikir şehitliktir evet. diyor. Şey. Çünkü zikir sadece Sübhanallah demek midir? Hayır canım. Namazda evet. zikir, Kur'an'da zikir, evet. cihatta zikir. O zaman Allah için şehit olmayı hatırlayıp can vermek bunu şuurlu bir şekilde evet. yani kaçarken ölümden kurtuldu. Yani kurşun geldi, o değil tabi. Ashab-ı kiram örneğinde olduğu gibi Şehit olandan daha büyük zikreden yok Diyor evet. Yani zikri haşa Elinde tesbihi tahkir etmek Küçük görmek Onlar olabilir. da zikir yani Ama lafza, tek başına yani zikir Lafzayı celali seslendirmek de zikir Mesela en büyük zikreden kimdir sorusu Bir toplumda sorusu Müezzindir derim ben evet. Çünkü müezzin kadar Allah'ın azametini Haykıran kimse yok dünyada Çok doğru Tabii. yani taşa toprağa ilan ediyor ama minareden inince de müezzine e, beyefendi e, bir arı sokacakmış seni dense e, ödü patlıyorsa yukarıdaki Allahu Ekber'in <gülüyor> anlamı beyninde yok demek ya arıdan korkuyor evet hocam ee, bu demin yani insanın kendine tapması aslında o da yani bizim amentümüzle bağlantılı bir şey Değil mi? E, tabi. Amen bağlantılı bir şey. Yani Kur'an'da da malumlarınız yani kendi hevasını Tanrı edineni, ilah edineni gördün mü diye e, soruluyor. Demek ki insanın kendi benini değil mi? Yani nefsini, hevasını, tutkularını e, Tanrı haline getirmesi de söz konusu. Yani bunun... ...böyle hayatımızdaki yansımaları, yani farkında olmadan yaptığımız şeyler... İnsan belki de farkında olsa, bir kısmı belki farkında olarak da yapıyor. Ama bir kızım insan da herhalde bunu farkında olmadan e, yapabiliyor. Şimdi zaten hududullah diyor. Evet. Hududullah, tilke hududullah. Allah'ın sınırları, Kur'an mu kavramı çok kullanır, evet, seriflerde kullanır. Evet, Allah'ın evet. sınırları, evet. bu sınırlar bildiğimiz ciddi değil yani duvar, sur filan değil. Yani Allah'ın kul için koyduğu ileri gitme, kırmızı çizgileri evet. manasında ölçüler. Ee, geçenlerde bir makale gördüm, ee, çok hoşuma gitti. Ee, diyor ki Batı toplumlarında yani kafir toplumlarda şeytan haramlar üzerinden nesilleri helak ediyor. Mesela alkolden, e, dinden kopmak istemeyenlerde tamamen boş bırakmamak için mubahları haram gibi kullandıttırarak helak ediyor diyor. Çok ilginç. Biraz açar mısın? Açalım bunu. Çok hoş. <gülüyor> benim çok hoşuma gitti tespiti. Mesela evet. diyor ki e, bir adam alkol direkt kullanıyor. Şeytan onu cazip gösteriyor. Alkolle helak oluyor. Evet. Öbür Müslüman meyve suyu içiyor. Evet. Meyve suyu haram değil. Tabii. Ama bir bardak haram değil, beş haram değil, on bardak haram değil. E bir insan günde otuz bardak meyve suyu içerse haram yapmıyor, mübah, helal bir iş yapıyor ama kendini helak ediyor. Evet. Şimdi arkadaşla muhabbet etmek mubah bir iştir. Evet. Bu örneği ben vereyim. Ama ezan okunduktan sonra akşam namazının vakti çıkıyor 5 dakika kaldı hala biz telefonla muhabbet ediyoruz mubah bir şey üzerinden bizi götürüyor evet, evet. bu asırda mubahlar yani Allah'ın aslında helal ettiği ama abartılı kullanıldığı için haram pozisyonuna gelmiş mubahlar var yani evlilik mubah, sünnet bazen farz, vacip ama evlenirken Allah'a isyan Ettiriyorsa şeytan evet. Haram yöntemlerle evlilik yaptırıyorsa Evlenilmesi caiz olmayanla evlendiriyorsa Veyahut da Mesela insanın Ailece oturup muhabbet etmesi Silah-ı Rahim ne kadar hoş bir şey Silah-ı Rahim farz bile olabiliyor Tabii. Ama mahremiyete dikkat etmeden Oturup kalkıyorsun Silah-ı Rahim seni cehenneme götüren değer evet. haline geliyor bu sefer Bu sebeple ya Aslında e, bu, bu tür şeylerde <gülüyor> Yani Eee senin kendisi değil de Kendisi değil. Yani insanın oradaki Kullanma ölçüyü kaçırmaz. Kullanma, evet. evet. Kullanma yöntemi. Kullanma Şimdi ölçüyü insana kaçırmak. saygı. Evet. Bu ne dedik insan kendini putlaştırıyor onu örnek al. İnsana saygı. Evet. Şeriatımızın emirlerindendir. Evet. Say, büyüye büyüğe saygı gösterilecek. Hiçbir şey yok. Ama secde etmek haram. Bu saygı evet. yasak. Evet. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisine de secde ettirtmemiş. Yani İnsanı putlaştırmak evet. Mesela kafirin de yüzüne vurmak haram Yüze vuramıyorsun Yüz insanın en öne çıkan Elbise kullanmadığı bölgesi Yüze vurup iz bırakmak kafirde de haram Kafaya vurmak haram çok ilginç bu da, Neden? Bu da en, en... İnsan çünkü yüzüyle insan oluyor evet. Öbür taraflarını gizliyor evet. Yüzünde tokat izi vurunan, bulunan birisi Dayak ediğini gizleyemiyor evet. Şeriat kafire bir vurmayı yüzüne yasaklıyor Öldüreceksen kuralına göre öldür diyor evet. Yüzünü tekmeleme diyor Ama işkence in... yok İşkence zaten. zaten evet. Üstadım, işkence yok. Sileye de işkence yasak. Evet. Kanadını koparı bayvanıcınız bırakmak yasak. Atış talimi yapamazsın yapamıyorsun. mesela kediye, şuna, buna. Canlıya, canlıya evet. hedef tahtası. Sövemiyorsun. Yapamıyoruz. Şimdi bütün bunlar, evet. bütün bunlar kediye tapınmamızı gerektirmiyor ama. Tabii ki. Evet. Bütün bunlar çocuğumuzun ee, mesela çocuğumuza karşı Merhamet cennet kazanma nedenlerinden biri Çocuğa Aynen. merhamet ettiği için Sabah namazına kaldıramıyorsun Çocuk işte yani, mer yani Merhamet ediyorum diye Sabah namazına uyandırmıyorsun Yani bu niye benziyor biliyor musunuz Doktor bize bir ilaç veriyor Bu ilaç çok yararlı diyor Günde bundan işte bir miligram kullanacaksın diyor Bir tane kullanacaksın Halkça diyelim biz Çabuk iyileşmek için günde on tane kullanıp Ölüp gidiyorsun Evet. İnsanı allah Teala mükerrem Yani saygın yaratmış evet. Kafir de olsa insana insan muamelesi Yapılması Mesela e, neskedilmiş bir hadis ama Hadis kitaplarımızda var Bir Yahudi cenazesi görüp ayağa kalkıyor Efendimiz evet. ve e, Sonra sahibi kiram diyorlar ki ya Yani Yahudiydi bu En melun adamlardan biri İnsan değil miydi buyuruyor evet. İnsan değil miydi Demek insana bir saygı gösterilmesi gerekiyor Ama insana saygı göstermek Allah'ın hükümlerinin çiğnenmesi sonucunu doğurmaması gerekiyor. Evet. Eğer insana saygı gösterirken insan kendisi veya bir başka insanı putlaştırıyorsa evet. e, bu doğru üzerinden yanlış iş yapılıyor demek. Kullandığımız nesneler doğru, yöntem yanlış. Evet. Bu da sonuçta insanın bir tür kendisini putlaştırmasını ...beraberinde getiriyor... ...ya da liderini putlaştırması... ...önderini putlaştırmasını... ...beraberinde getiriyor... E, ...ve bu imanımızı zayıflatıyor. Bunun için... ...imanımızın önünde... ...insanın kendisi de eskime nedeni olarak... ...bulunabilir... ...çevresi bulunabilir... ...hayat tarzı bulunabilir... E, ...bu... ...Müslümanın mesela en basit... ...örnek olarak kullanalım... Ee, sürekli namaza gittiğimiz cami Allah'ın emirlerinden e, birini uyguladığımız bir mekandır. Evet. Yani işten evine evden camiye diye ihtiyar emekli profili çizerler ya. Güzel bir şey. Yani işten evden camiden ha, üç sacaya ya. Emekli profili değil. Değil. Doğal insan Normal profili değil, Müslüman profili yani. Hani evet. diyelim işten. Yaz namazından sonra geldiği için Gidemiyor diyelim evet. Fabrikadaki diyelim. Ben şöyle bir ayrıntıya gireceğim Eğer beş senedir Devam ettiğim cami Benim imanımı artırmadıysa Semt değiştirmek zorundayım Çünkü buradaki imam <gülüyor> efendi Bana fil suresini okuyor Ama haftada bir defa bu fil suresi Bize her gün lazım demiyor evet. Cami Şeytanın Oyalanmama yardım etmek için Kullandığı bir merkez haline gelmiştir o zaman Çünkü ben Beş defa gittiğim yerde Her gün beş defa Gidiyorum Beş çarpı otuz ayda kaç defa Muhteşem bir mekanda bulunuyorum Ve hala imanım eskiyor Yani orada demek ki Cami eskimiş oluyor cami yani Caminin kullanım caminin tarzı hayatımızdaki eskimiş Hayatımızdaki şeyi imamın hayatımızdaki rolü eskimiş oluyor. Bizim orayla ilişkimiz eskimiş oluyor. Yani burada caminin değeri kaybolmuyor. Tabii, tabii. Kullananının değeri kaybolmuş oluyor. Evet. Aynı şey. Ya yani bu tü, bütün müesseseler işte hocam iman eskiyor dediniz değil mi? Ya yani en temel bir müessese e... cami bile eskitme nedeni evet, olabiliyor. Evet. Neden? Çünkü cami ilim merkezi olarak kurulmuş. Ben bir ara şöyle bir ifade kullanmıştım. Namazla bile Allah'ı unutuyoruz. Fevayinül Değil mi? Yani, yani namazda yani. bile Allah'ı unutuyoruz. Yani o yani zikir bahsinini de biraz önce ifade ettik. Yani hakikaten birçok şey eskiyor bizim e, İslamla ilişkimizde Amentü ile ilişkimizde e, birçok şey eskiyor. Gerçekten her birini yani belki camiyi oturup yeniden değil mi hocam? Yani ya, camiyi oturup yeniden hayatımızda nasıl bir fonksiyon icra Aktif cami yani ya da imam mesela yani sizin ya yani bana söylediğiniz gibi burada bir de imama diyorsunuz ki ya yani bir kendine bak değil mi hocam yani kendine bak Yani sen bu cemaate 5 yılda ya bir yeni merhaleye taşıdın mı taşımadın mı yoksa adamı İbadette de emekli adam Pozisyonuna mı getirdin Şimdi bir gün bir müftü efendi Dedi ki ciddi hamle yapıyoruz dedi. Kadınları camiye getireceğiz Allah'ın izniyle dedi dedim, Siz Allah razı olsun diyemeyeceğim dedim. Yani erkekler olarak geldik de Ne verdiniz bize de bir de kadınları Getirip iş yoğunluğunda hiçbir şey vermeyeceksiniz Bize bu sefer Yani erkekler geliyor kardeşim Bunun bedelini <Gülüyor> evet. öde cuma günleri yer bulunmuyor Camilerde ya bunlar tabii çok çarpıcı değerlendirmeler hocam. Hakikaten biraz yani böyle kendi kendimizin de sarsılması gerekiyor. Ya her müessesemizin bu manada sarsılması gerekiyor. Hocam bir şey var. Yani bugünler işte Suriye vesaire gibi şeyler var. Yani e, e, zalimler. Allah Teala'nın kendilerinden gafil olduğunu zannetmesin. Mealen bir ayeti kerime şey yapıyorum. Yani acaba bizim bu Allah'a iman ilişkimizde Allah'ın bizim davranışlarımızı görmediği yani yazılmadığı bunlar yani biz onlardan Allah Teala'dan bağımsız bir Dünya kuruyormuşuz gibi Yani bunu zalimler yapıyor Başkaları yapıyor Böyle bir e, zaaf da mı var Yani bu Rabbimizle ilişkimizin e, Biraz e, bizim Hayatımızı tanzimde e, Devre dışı kalması gibi Bir hadise. Üstadım, Yani çok da böyle e, 50 sene önceki gibi değil Müslümanlar olarak böyle şeyleri daha iyi düşünüyoruz elhamdülillah. Evet, Fakat elhamdülillah. şöyle müsaade ederseniz Değerlendireyim Sağ... Şimdi hamur yoğuracağız... ...un koyduk... ...suyu bir kattık... ...baktık fazla geldi... ...şerbet oldu... ...biraz un kattık şimdi... ...eyvah bu sefer çok koyuldu... ...biraz daha su kattık derken... ...hamur süremiz acemilikten biraz... ...uzun sürecek... ...asab-ı kiram 23 senede hamuru yoğurdular... ...evet... ...zannediyorum bizim geçirdiğimiz... ...badirelerden sonra... ...23 sene bizim hamurumuza yetmeyecek gibi... ...ben umutsuz değilim... ...ne Suriye'sinden ne Mısır'ından... Ee, İslam'ı bir defa kutu, kutuptan kutuba görüyoruz Suriye nokta değil evet, insanlıkta evet. Mısır nokta değil Türkiye nokta değil ee, Allah'ın mülkünde de zaten Suriye dosyası diye bir özel dosya yok Kullar diye bir şey var yani evet, evet. Dolayısıyla biz şimdi e, süre belki uzayabilir bir nebze e, ama mülk Allah'ındır ve sonunda Galip olan Allah olacaktır Amen yani Allah bütün zaten. galibiyet Allah'ındır. وَيَوْمَ izin يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ O gün müminler mutlu olacaklar Allah buyuruyor. Bu mutluluk gelecek. Burada üstadım sürekli karşılaştığımız bir soru bu. Nasıl değerlendirelim bu faciaları, bu olayları sorusunda. Ashab-ı kiramın bir Uhud sıkıntısı vardır. Evet. Uhud İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki biz Uhud gününe kadar kendimizi süper Müslüman zannederdik. Yani bu Süper'i ben kullanıyorum da tam Müslüman zannederdik. Evet, Süper bizim evet. ifademiz. Uhud günü Allah imanımızı avucumuza koydu. Baktık ki bizim daha çok yol kat etmemiz lazım allah dedik allah. diyor. Evet, evet. Burada Alimran i̇mran suresinde çok enteresan bir Uhud olayı vardır. Uhud'u çok geniş anlatıyor allah Teala. Bu Uhud'da perişan oldu ashab-ı kiram tabi. En büyük sıkıntılar da Efendimiz'in maddi zararı olduğu mübarek Vücuduna yara geldi Bundan haya ettiler yani bizim yüzümüzden oldu, evet, evet. E şehitler oldu Şehitler oldu Yüzlerce yaralı var evet. Fakat çok enteresan üstadım. Yani Uğut dönüşünü Şöyle uzaydan kuş bakışı izlesek Bir savaş meydanındaki Yaralıların Toplandığı çadıra benziyordu Medine Yüzlerce yaralı Kiminin kolu kopmuş kiminin ya. Kanıyor hala O esnada e, müşrikler tekrar saldıracak diye bir haber geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha yaralıların pansumanı yapılmadan haydi kovalamaya müşrikleri evet, dendi. Evet. Çok enteresan. Zayıf münafıklar yani imanı zayıf ya da hiç iman olmayan münafıklar nereye gidiyorsunuz ya? Adamlar eski haliyle siperişanetler takviye birlik gelmiş. Siz bu yaralı olarak takviye birliğin üstüne gidiyorsunuz. Korkmayın. Kendinize dikkat edin. Yani çekinin bu pozisyondan Orda Allah Teala tarif ederken buyuruyor ki elledine karelumun nâs nasin nasa kat cemaalukum fakshum fezadehum imana. Onlara dikkat edin, kaçın bu geri gelin sözüne karşı fezadehum imana. Onlar asıl şimdi iman bize lazım diye imanları güçlendiriyor. Yani evet, evet. olaylar iman tazeleme nedeni hale geldi onlarda. <gülüyor> <gülüyor> Hasbunallah önemli bir vekil dediler diyor bize evet. Allah yeter dediler diyor evet, evet. halbuki yara bere sabahleyin sağlam gittikleri yerde mağlup oldular mağlup olmadılar ama mağlup oldular diyelim yara bere içindeyken Allah bize yeter deyip yola devam eder demek ki Uhud İbni Mesud'un buyurduğu gibi avuçların içine koyduğu imanlarını gerçeği gördüler yola devam ettiler Hamraül Esed denen yere kadar düşmanı kovaladılar dün mağlup gittikleri Uhud'dan zaferle hezi galibiyetle geri geldiler. Yani bizim e, şuradaki buradaki faciayı başımıza gelen musibeti duydukça hasbunallah deyip imanımız tazelemesi gerektiği Âl-i suresindeki örnekten anlaşılıyor. Hasbunallah. Allah hasbunallah. bize yeter. Allah bize yeter. Vakil. Evet, ve ni'mel vekil. O ne güzel vekildir. Süremiz doldu hocam. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Haftaya inşallah e, yine iman esaslarımızın hayatımızla alakası üzerine devam edeceğiz. İnşallah, i̇nşallah hakikaten İslam dünyasının Müslümanların e, yaşadığı acılar e, uhud gibi bir iman artırımını, bir imanın ziyadeleşmesi hadisesini bizim gündemimize taşır, kalbimize taşır. Ve e, İslam'ın e, izzet günlerini inşallah yeniden i̇nşallah. yeniden yaşarız e, diye dua ediyorum Evet değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik e, Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz saygılar sunuyoruz hayırlı günler diliyoruz efendim